İzeger'in geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildiği zalim ve çağdışı kafes sisteminin ortadan kaldırılması için çalışan kafessiz Türkiye kampanyası hala kafes yumurtasını terk edeceğini açıklamayan bir otelin Galata Şubesi önünde eylem yaptı. Otelin Galata, Galata Şubesi önünde toplanan kafessiz Türkiye ekibi ve gönülleri tavuk maskesi takarak sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Tavukların kafes eziyetinde çektiği acılara dikkat çekmek için kafes kullanılan eylemde tavuk maskesi takan katılımcıların kafese girmesi çevredekilerin ilgisini çekti. Eylem sırasında dağıtılan bildiride bir tavuğun kafeste yaşamaya çalıştığı alanın bildirinin basıldığı A4 kağıdı boyutunda olduğu belirtildi. Tavukların ağzından yazılan bildiride şu ifadeler vardı. Yumurtası için daha küçücükken kafese hapsedilmiş bir tavuğum. Burası çok sıkışık. Kanatlarımı açacak yerim yok. Temiz hava soluyamıyorum. Gözlerim, ciğerlerim yanıyor. Toprak yerine demir tellere basıyorum. Yemeğimi teller arasından yiyorum. Tellere sürtünmekten vücudum yaralandı. Tüylerim dökülüyor. Arkadaşlarım da çok stresli. Bazen bana saldırıyorlar. Kaçacak yerim yok. Ben de bir gün güneşi görmek istiyorum. Toprakta yürümek istiyorum. Kanatlarımı germek istiyorum. Buradan çıkmanın bir yolu var. Kafessiz Türkiye, Sessiz Eylem'in ardından yaptığı açıklamada otelin kafes yumurtası kullanmayı terk edeceğinin sözünü verene kadar eylemlerini tüm Türkiye'de sürdüreceklerini belirtti. İspanya'da enerji tasarrufu kapsamında mağazalara klima ve ışıklandırma kısıtlaması içeren yeni yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi. APN'in haberine göre ülkede gaz tüketimini %7 oranında azaltma hedefi içeren enerji tasarrufu yasası kapsamında mağazalara bir dizi kural getirildi. Kasım 2023'e kadar uygulanması planlanan yeni yasal düzenlemeye göre mağazalar klima kullanımında yaz aylarında 27 santigrat derecenin altına düşülmemesi ve kış aylarında ise 19 santigrat derecenin üzerine yükseltilmemesi kuralına uymak zorunda. Önlemler arasında mağazaların saat 22'den sonra vitrin ışıklarını kapatma zorunluluğu da yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaleti yeni bir yangın felaketiyle mücadele ediyor. Eyaletin kuzeyindeki Siskiyu bölgesinde başlayan Makkini yangını kısa sürede büyüyerek 21 bin hektardan fazla alanı kül etti. Araç içinde sıkışan iki kişinin hayatını kaybetti. Yetkililer Kuzey Kaliforniya ulusal ormanında kontrolden çıkan ve yaklaşık 8000 kişilik bir kasabayı tehdit eden yangının bu yıl eyaletteki en büyük orman yangını haline geldiğini ifade ediyor. Yangına 650'ye yakın itfaiye personeli havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Ancak aşırı sıcak hava koşulları itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırıyor çünkü Kaliforniya... Bu yıl, önceki yıllardan biraz daha farklı olarak daha yoğun bir kuraklıkla ve sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Van 100. Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görevli akademisyenler, bölgede kışa, kuraklığa, hastalıklara dayanıklı, zararlardan az etkilenen, daha yüksek verim sağlayan üretici ve müşterilerin iç ve dış pazar isteklerine uygun kalite ve nitelikte buğday türlerinin ıslahı ve geliştirilmesi için bir proje başlattı. AA'nın haberine göre rektörlük tarafından desteklenen proje kapsamında Bitlis, Muş, Van ve Ağrı'da 127 lokasyonda yetiştirilen kırmızı hevidik, beyaz hevidik, geverik, beyaz tir, kırmızı tir, kırmızı kırık, beyaz kırık, kara kılçık, top topik, köse, nanesor ve bahare buğdaylarının tohumlarını toplayan akademisyenler analiz çalışmalarının ardından kampüsteki 5 dekar arazide ekim yaptı. Çevresel faktörlerden etkilenmemeleri için de etraflarını file ile kapattıkları bir alanda yetiştirdiler ve kışlık yetiştirme sezonu boyunca özenle budaylara baktılar ve hasat ettiler. Doğu Anadolu'nun zorlu iklim koşullarına dayanan ve en fazla verim sağlayan türlerin tespiti amacıyla yürütülen çalışmada kara kılçık, krik ve Hevidik adlı yerel buğday çeşitlerinin yüksek kalite ve verim sağladığı belirlendi. Çalışma sonucu öne çıkan yerli tohumların çiftçilere önerilmesiyle hem verimin hem de buğday ekim alanlarının artırılması hedefleniyor. Esasında biyo coğrafik olarak her türün tabii ki kendi yerinde daha verimli ve daha uygun olduğunu da belirtmek lazım. Afrikalı liderlerin COP27'de küresel ısınma üzerindeki etkisine rağmen petrol ve gaz rezervlerine erişmelerinin kendileri açısından gerekli olduğunu aktarmaları bekleniyor. Guardian tarafından görülen belgelere göre Afrika ülkelerinin liderleri Afrika'daki fosil yakıtlara büyük yeni yatırım yapabilmek için Kasım ayında yapılacak bir sonraki Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'ni kullanacak. Gaz için yeni keşifler ve Afrika'nın geniş petrol rezervlerinin sömürülmesi dünyanın küresel ısınmayı sanayi öncesi seviyelere göre 1,5 derece sınırlamasını neredeyse imkansız hale getirecek. Bununla birlikte yükselen gaz fiyatları Afrika arzı olasılığını da cazip hale getirdi ve Avrupa üyeleri de dahil olmak üzere gelişmiş ülkeler mevcut gaz kıtlığında bu tür gelişmeleri destekleyeceklerini belirttiler. The Guardian bünyesinde Afrika'da birçok devleti bulunduran Afrika Birliği'nin hazırladığı bir belgeyi birliğin toplantısı sırasında gördü. Ve 5 sayfalık belge ve beraberindeki sayfalar ne yazık ki kısa ve orta vadede fosil yakıtlar ve de doğalgazın Afrika ülkeleri tarafından kullanılmak istemesinin önünü açıyor gibi görünüyor. Korkutucu gezegeni insanlık için yaşanmaz hale getiriyoruz.